قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Sıdıkallahu'l-Azim Değerli kardeşlerim Bugün de Allah'ı sevmek Allah'a karşı muhabbet beslemek Ve Allah Teala tarafından da sevilmek hususunda konuşacağız Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Peygamberimize hitaben buyuruyor ki Ey Habibim Sen de ki siz Allah'ı seviyorsanız Bana uyun ki Allah da sizi sevsin Ve günahlarınızı affetsin Yani Allah Teala'yı Sevmenin yolu Peygamberimize uymaktır Her şeyin bir bedeli vardır Bir karşılığı vardır işte Allah sevgisinin karşılığı da Allah'ı sevmenin tezahürü de peygamberimize itaat etmektir. Bir insan peygamberimizin getirdiği dine uymadan sabaha kadar Allah'ı sevdiğini söylese bu sevgisinde doğru değildir. Ya sevgisinin yolu nedir? Peygamberimizin getirdiği dine uymasıdır. Peygamberimizin sünnetini tatbik etmesidir. Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamasıdır. Ancak bunu yaptığı takdirde Allah'ı sevmiş olur. Yoksa ben Allah'ı seviyorum demekle sevgi yerine gelmiş olmaz. Ve alimler icma ile belirtmişlerdir ki, ittifak etmişlerdir ki her müminin Allah'ı ve Resulü'nü sevmesi farzdır. farzı ayındır. Bir insan ne kadar Müslüman olursa olsun Eğer Allah'ı sevmiyor, sevemiyor ise Peygamberimizi sevmiyor, ona muhabbet duymuyor ise Bu insanın Müslümanlığında problem var demektir Bu, bu insan Müslüman olamaz Ya yani ne yapması gerekir? Allah'ı da Resulü'nü de sevmesi gerekir Tabii ki sevmede şunu bilmeliyiz ki bir insanın Allah'ı sevmesi, peygamberimizi tatbik etmesiyle yani onun getirdiği inançla muamele etmesi, onun getirdiği inanç sistemine kayıtsız şartsız teslim olması ve aynı şekilde onun getirdiği yaşama biçimini de hayatına uyarlamasıyla mümkündür. Peygamberimiz hayatına örnek almasıyla. Peki değerli kardeşlerim Sevgiden Allah'ı sevmekten Bahsediyoruz sevgi nedir Sevgi kelimesi Hani modern dilde Kullanıldığı için Çağdaş Türkçe'de Çok daha farklı anlamlara belki geliyor Aslında bu sevginin de Esasen bizden istenen olması gereken Manayı da tam olarak Yansıtmıyor kadük bir kelime gibi Kalıyor esasen bu hub ...muhabbet kökünden geliyor... ...muhabbet etmekte kullandığımız gibi... ...nedir bu muhabbet... ...nedir... ...sevginin özü olan hub... ...muhabbet... ...işte bu şu demektir ki... ...lugat anlamı itibariyle... ...lüzum ve sabah anlamlarına gelir... ...daimi varlık... ...ve sabit olmak... ...yani sevgi dediğiniz şey... ...herhangi bir şeyi... ...kafanız estiğinde... Bir an için sevip sonra vazgeçmek demek değildir. Acıktığınızda canınız yemek ister, biraz sonra doyduğunuzda her şeyi unutursunuz. Bu bu muhabbet değildir. Ya muhabbet ilel ebed her an daim, her an var olan, asla sahibinden ayrılmayan seven ile sevilen arasında sürekli bir bağı ifade eder. İşte onun içinde aşık ve maşuk olan arasında da böyle bir bağ vardır. Bir insan bir şeye muhabbet duymuşsa asla kalbinden çıkmaz. O sevgi her zaman kendisinde vardır ve ilarebette bu sevgiyi kalbinde tutar. Maşuk da zaten aşkını hiç unutmaz. Her zaman kendisiyle beraberdir. O her zaman daimi bir e, taleptir, ihtiyaçtır. İşte mümin bir kimse Allah Teala'yı sevmek zorundadır. Kalbinde her zaman Allah'a yer edinir. Her zaman Yüce Rabbimizi Yüce Rabbimizi kendisiyle birlikte düşünür. Allahsız bir anı olamaz. Her an Allah Teala ile gizli bir iletişim içerisindedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize ...sevdiği kullarının... ...özelliklerini anlatıyor. Buyuruyor ki... ...Ey iman edenler... ...eğer siz... ...sizden biriniz... ...Allah'ın şu dinini... ...taşımaktan... ...bu dine uymaktan vazgeçerse... ...Allah... ...sizi giderir... ...ve yerinize öyle bir toplum getirir ki yuhibbuhum ve yuhibbune onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. Birinci özellik kimi getirir Allah? Kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, karşılıklı sevginin olduğu bir toplum. Ve bu toplumda diyor Allah Teala edilletin zilletin alel mu'minin işte bunların Allah'ın sevdiği topluluğun dört tane özelliği vardır. Birincisi müminlere karşı mütevazi kimselerdir. İlk özellikleri budur. Allah'ı severler, müminlere karşı da böbürlü, kibirli, gururlu, kaddar, zalim değillerdir. Ya müminlere karşı mütevazi kimselerdir. Yani bu aynı zamanda Allah'ı sevmenin de şartıdır. Allah'ı seveceksen Önce kullarla aran iyi olacak. Önce kullara karşı engin, hoşgörülü, alçak gönüllü, mütevazi davranacaksın. Birinci özellik Allah'ın kullarına karşı mütevazi olmak. Sonra e'izzetin alel kafirin. Kafirlere karşı şiddetli, çetin, zorlu, onurlu olacaksın. İkinci özellik de bu. Gelip seni teslim aldıklarında kayıtsız şartsız teslim olmayacaksın. Küfre karşı direneceksin. Müslümanlığın ikinci şartı da bu. İşte alimler demişlerdir ki bu özellikler öyle bir özelliktir ki Allah halifelerde de bunu tecelli ettirmiştir. Peygamberimizin vefatını mütakip, onun görevini üstlenerek onun makamına gelen... Hem İslam Devlet Başkanı hem de Müslümanların yeryüzündeki ortak lideri olan halifelerden birincisi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'dir. Kendisi tevazu timsalidir. Onun için birinci özellik onuna gelmiştir. Sonra kim gelmiş? Peşinden gelen ikinci halife de Hazreti Ömer. Hazreti Ömer kimdir? Kafirlere karşı gaddar. Hatta melekleri bile korkutan, meleklerin bile yakasına yapışıp Müslümanlara iyi davranın diye onlara karşı bile çetin davranabilen, korkutan o güçlü Hazreti Ömer'dir ki bunlardan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in peş peşe gelmesi bile bu ayetin tecellisidir, tezahudur demişlerdir. Neden bahsediyoruz? Allah'ın sevdiği müminlerin özelliklerinden onların üçüncü özelliği de yücahidûne fî sebîlillâh sonra da bu özellikleri mütevazi olmayı kafire karşı dik durmayı becerebildikten sonra da Allah yolunda cihad ederler. Öyle Müslüman oldum deyip yan gelip yatma değil. Ya Allah yolunda mücadele etmek, Allah yolunda cihad etmek. İşte Allah yolunda her türlü hakkı hakim kılmak için gayret etmek, çaba sarf etmek. Müslümanların üçüncü özelliği bu. Sonra da وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ <مَتَلَئِم> تَلَا۪يمُ Dördüncü özellikleri de kınayanın kınasından korkmadan kimseye aldırış etmeden ...doğru bildikleri yolda mücadeleye devam ederler. Bu kadar insan benim karşımda, acaba ben böyle yaparsam bana ne derler diye... ...kimsenin ne diyeceğine aldırış etmeden hak bildiği yolda mücadelesini sürdürmek. İşte bu dört özelliği yapan müminler Allah Teala'nın sevdiği, beğendiği, takdir ettiği... Örnek gösterdiği kimselerdir Onun için Allah'ın Sevdiği mümin Olabilmek için Bu özellikleri yapmak Gerekiyor peki değerli kardeşlerim Bir de bu özellikleri Tersinden düşündüğümüzde Neydi mütevazi Düşün ki Müslümanlara karşı Kaba ve sert davrananlar Katı olanlar Müslümanlara gaddar olan kimseler Ya da ya da kafirleri gördüğü zaman zalimlerin, nemrutların, firavunların karşısında süt dökmüş kedi gibi olanlar, ya da Allah yolunda cihadı terk edip sadece ben namaz kıldım, bu ibadetim bana yeterledi düşünerek cihatsız bir hayat sürenler, ya da ya da dinine bir hakaret edildiği zaman bu hakaretleri sineğe çekenler, acaba bana ne derler diye korkarak e, sıvışanlar, kenara ezilip büzülüp çekinen, çekingen davranan insanlar, onlar değerli kardeşlerim tavırlarını gözden geçirmeliler. Bunlar bu dört özellik, elinde bu, bu dört özelliği barındıranlar, bu dört özellikle yaşayan insanlar... O zaman Allah'ın sevdiği mümin kullar zümresine girmediklerinin bilincine varmalılar. Öyle sadece namaz kılmayla iş bitmiyor. Allah'ın sevdiği kul olmanın başka şartları da var. İşte bunlar. Bir hadis-i şerifte Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, kadim arkadaşım, dostum Hazreti Peygamberimiz... Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bana şu yedi şeyi emretti. Şu yedi şeyi iyi yap diye bana öğütte bulundu. Tembihat verdi. Neydi bunlar? Bunlardan birincisi ilk görev miskinlerle düşkünlerle beraber ol onları sev. İlk özellik bu olmalı. Yani gariban kesimle altta kalan ezilmiş kesimle Onlarla dostluk kurmaya çalış Bunlarla birlikte ol Birincisi bu İkincisi Kendinden aşağıda olanlara bak Kendinden Yukarıdakilere değil Nefis bu İsteğe hiçbir zaman bitmez Nefsin Arzusunu ancak Toprak doyurur Onun için bir insan ne kadar çok Nimet sahibi olursa olsun hep üsttekine bakar, nefis üsttekine baktırır, bende bu niye yok diye hep daha fazlasını ister. Onun için Peygamberimiz Hazreti Ebu Zere demiş ki senden üstekilere bakma. Sen, senden daha kötü olan, senden daha kötü durumda olan insanlara bak ki haline şükredesin. Üçüncü olarak sana sırtını dönseler bile senden uzaklaşmaya çalıştılar bile sen akrabana yakınlarına sılay rahim yapmaya devam et onları asla terk etme sana gelene zaten gidersin sana gelene gitmek birebir ödeşmektir önemli olan seninle ilgiyi kesen sana yakınlık göstermeyen insana yakınlık göstermektir İşte peygamberimizin Üçüncü tavsiyesi de ilgiyi kesen, irtibatı kesen, uzaklaşan, sırtını dönen yakınlarına sırayı rahim yapmasıdır. Dördüncü tavsiyesi de Peygamberimizin ya abu zer kimseden bir şey isteme demiştir. Çünkü istemek züldür, zillettir. Başka hadis-i şerifte buyurur ki ...isteme kapısını açanın... ...Allah ihtiyacını bitirmez. Bir insan başkalarına... ...el açmaya, dilenmeye ...istemeye, yüzünü... ...germeye alışmışsa... ...bu adamın hiçbir zaman... ...ihtiyacı bitmez. Hep ister. İstemek zorunda kalır. Onun için onurlu duruş... ...dik duruş hiç istememektir. Her ne olursa olsun... ...kimseden bir şey istememeye ...diye ...peygamberimiz... Hazreti Ebu Zerre dördüncü olarak beşincisi de diyor ki acı da olsa her zaman hakkı söyle. Hiç hakkı söylemeden uzak durma. Bana ne derler? Acaba beğenirler mi? Kızarlar mı? Üzer miyim? Böyle düşüncelere kapılmadan hep hakkı söyle. Sonra altıncı olarak da Allah'a itaat ederken Kınayanın kınamasına aldırış etme. Toplum bana ne der? Bana ne derler şimdi insanlar? Diyerek utanıp sıkınmadan Allah Teala'ya nasıl itaat edeceksen, ibadet edeceksen, kulluk görevini yerine getireceksen, çekinmeden yap. Son olarak da çokça zikret. Çoksa la havle ve la kuvvete illa billah diye... Bu sözleri, kelimeyi tehlili, tevhide bunları getir diye peygamberimiz Hz. Ebu Zer Efendimiz'e tavsiyede bulmuştu değerli kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Allah'ı sevmekten, Allah'ı her şeyden daha fazla sevmekten. Buyuruyor ki ayet-i kerimede mealen Ey iman edenler eğer sizin babalarınız evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız fesada, kesada uğramasından korktuğunuz malınız, mülkünüz, özenle baktığınız evleriniz, bahçeleriniz bunlar dünyada her neye değer veriyorsanız bunlar eğer Allah katında bunlardan herhangi birisini Allah'tan daha fazla seviyorsanız işte o zaman Allah'tan Allah'ın Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha fazla bunlara önem veriyor. Bunları seviyorsanız Allah'ın hakkınızda karar verilmesini bekleyin. Artık siz öyle bir tehlikeli boyuta geldiniz ki orada durun. Kırmızı çizgileri açtınız. Artık Allah hakkınızda hüküm verecektir çünkü siz çok tehlikeli bir iş yapmış oldunuz ve bu ayetten de yine anlıyoruz ki Allah Teala'yı sevmek aynı zamanda Allah yolunda cihad etmekle mümkündür. Hani sevgiyi kazanacağız sevgiyi kalbimize yerleştireceğiz ne yaparak? Onun yolunda onun davası uğrunda mücadele ederek ne kadar ki onun yolunda mücadele edersen o kadar onun sevgisi de Sana yerleşir Yine bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Buyuruyor ki Her kimde şu Üç şey varsa o kimse Kalbinde imanın Tadını bulur Üç şey varsa kimler Bunlardan birincisi En yekûnallahu Ve resûluhu Ehabbu ileyhim imma sivahüme Önce Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha fazla sevimli geliyorsa en fazla Allah'ı ve Resulünü seviyor ise işte bu insan kalbinde imanın tadını hisseder. Sonra aynı zamanda ikinci olarak da وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلَّهِ Sevdiği herhangi bir şeyi ancak Allah için severse bir şey güzel olduğu için, hoş olduğu için, insanlar beğendiği için, bu her taraf, herkes tarafından popüler olduğu için vesaire vesaire değil. Yalnızca Allah için seviyorsa hep insanlar böyle düşünüyor diye değil, Allah için sevdiğini seviyor ise bu insan kalbinde imanın lezzetini bulur. Üçüncüsü de Allah Teala kendisini küfürden Şirkten, bataklıktan kurtardıktan sonra her an küfre düşerim korkusunu hayatında hissediyor. Ve böyle kötüle düşmeyi adeta ateşin içine atılacakmış gibi korkuyla tekuz içerisinde bekliyorsa bu insan imanın lezzetini hisseder. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevecek. Sevdiğini Allah için sevecek. Bir de her an içi halinde olacak. Her an her an kötüle, küfre, yanlışı, hataya düşme korkusunu da hep ensesinde hissedecek. Ben rahatım, yaptım, oldum, bitti gibi... ...nefsin şımarıklığına, rehavetine asla kapılmayacak. İşte bunları yaptığı zaman hakkıyla iman etmiş olur. Değerli kardeşlerim, İhyada zikredildiğine göre İmam Gazali Hazretler İhya dinde... Allah Teala Hazreti Musa'ya soruyor. Ya Musa diyor, sen benim için ne yaptın? Hangi ibadetleri yaptın? Hangi amelleri işledin? Hazreti Musa da ya Rabbi ben bol bol namaz kıldım, oruç tuttum gibi yaptığı ibadetleri tek tek sayıyor. Allah Teala kendisine vahy ediyor. Diyor ki ya Musa onların hepsi senin içindi. Sen kendin için yaptın bunları. Benim için ne yaptın? Hazreti Musa şaşırıyor. Ya Rabbi ben bunları hep senin için yaptım. Sen Bunlar senin içindeyse acaba nedir diye korkuya kapılıp sorduğunda Yüce Rabbimiz kendisine vahy ediyor. Diyor ki sen kendisi için Sadece benim için sevip Benim için buğz ettiysen işte ancak benim için yaptığın Bana hasredilen amel budur Hangisi? Yalnız Allah için sevip Yalnız Allah için buğz ettiğin şeyler var ya işte onlar benim için Onlar benim için yapıldı Diğer ibadetlerin hepsi de Senin için yapıldı Yine bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz söyleyeceği herhangi bir en küçük hayrı bile söylemekten sakın ola ki çekinmesin. O hiçbir şeyi gözünde küçük görmesin ve söyleyeceği herhangi bir şeyden de kınayanların kınamasına aldırış etmeden söylesin. Çünkü kıyamet günü kendisine Niye bunu bildiğin halde sustun, sessiz kaldın diye sorulduğu zaman Ya Rabbi ben korktum derse eğer böyle bir cevap vermek zorunda kaldığı zaman Allah Teala kendisine diyecek ki ben herkesten daha fazla korkulmaya layık değil miydim? En fazla benden korkmalıydın, beni düşünmedin, benden çekinmedin İnsanlardan çekindin ve susdun diye Allah Teala Dünyada Hakkı söylemekten çekinen Sıkılan, utanan Ve insanlardan Çekinen kimseleri Böylece azarlayacak değerli kardeşlerim Yine Rabiatul Adeviye Hazretleri ki İslam, Büyük İslam hanımlarından birisidir Diyor ki Hey insan Şaşılacaktır senin halin Ne şaşkın halin var Hem Allah'a isyan ediyorsun Hem de Allah'ı sevdiğini söylüyorsun Eğer sen şayet Allah'a olan sevginde samimi olsaydın Bu sevginin gereği olarak ona itaat ederdin Çünkü, çünkü seven sevdiğini takip eder izler Seven sevdiğinin yolunda gider eğer sen Allah'ı seviyorsan Yapacağın şey Onun rızası uğrunda Hareket etmendir Ve değerli kardeşlerim Yine İbrahim Ethem Hazretlerinin de Güzel bir sözü var Diyor ki Bir kalpte iki sultan Birlikte yaşayamaz Bir kalbin bir tane Sultanı kralı olur Bir kalbi Kuşatan çevreleyen ...tüm sevgiyi alan bir kişi olabilir... ...o da ancak Allah olmalıdır... ...hem Allah'ı severim... ...hem de dünyayı severim... ...hem Allah'a yer var... ...hem başka şeylere yer var dediği zaman... ...bu insanın... ...bu insanın sevgisi... ...hakkıyla olmaz... ...değerli kardeşlerim... ...İmam Gazali Hazretleri de... ...bir insanın... ...ilahi muhabbet sahibi olmasını... ...iki şarta bağlıyor... ...diyor ki... Birincisi Allah sevgisine tam olarak ulaşması için kalbinden Allah'ın dışında her şeyi atması, dünya ile ilişkiyi kesmesidir. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeye yer vermemesidir. Birincisi, ikincisi de marifetullah, Allah'ı bilmesi, tanımasıdır. Yani bilgi Öyle şeydir ki Bir insanın bir şeyi sevmesi için Önce onu bilmesi lazım Bilirse sever Bir şeyi bilmeden Körü körüne sevgi Beslemesi olmaz Onun için de bilgi itibariyle de Allah Teala'yı bilecek Bildiği zaman Allah Teala'yı tanıyacak Tanıyacağı zaman da sevecek Bu böyle bir Üçgen içerisinde Olduğu zaman ancak Allah'ı ...tam olarak bilmiş olur. Ve bunu da marifetullah dediğimiz hadise de... ...bir insanın yaşaması ile mümkündür. Seviyorum, biliyorum ama yaşamıyorum dediği zaman... ...o zaman sevginin yerine, gereğini yerine getirilmiş olmaz. Marifetullah Allah'ı hakkıyla bilmek, tanımak... ...ancak bir insanın yaşaması ile mümkün olur. Ve peki... Allah Teala'nın sevmesinin tezahürleri nedir? Allah bir kulu severse ne olur? Önce sevdiği kuluna hidayet yolunu açar. Sevdiyse bir insan Allah yolunda olur, hidayet üzere olur ve sevdiği kuluna hayır mürad eder. Her işte hayırlı yöne çeker. Hani bir şeyin hakkımızda hayırlı mı, şer mi olduğunu bilmiyoruz. İki seçim yolumuz var. Allah Teala sevdiği kulunu hep hayır yolunda tutar. Ve o kuluna nimetlerini bol bol verir ve rahmetini indirir. Ve bu nimet çeşitleri de vardır ki buna ayrıntısına girecek değiliz. Peki Allah Teala sevdiğinde böyle hidayet verir de buğz ettiği gazabını indirdiği kuluna ne yapar? Gazap ettiği kuluna da önce mühlet verir. Öyle kendisi Allah'ın gazabına uğradığı halde, kötülükler içerisinde olduğu halde bunun hiç farkına varmaz. Allah kendisine önce mühlet verir. Ama belli bir zaman gelir ki mühlet de aşılır. Sonra onun azgınlığını artırır. İyi insan Kötülük yaptığında Yaptığına pişman olur Ama Allah'ın gazap ettiği kul ise Kötülük yaptıkça Kötülüğü artar Azdıkça azar Azdıkça da azması için Allah kendisine fırsat verir Çünkü mühlet veriyor Sonra da sonra da Allah Teala o kuluna azap eder Azabı dünyada da Ahirette de hep birlikte gerçekleşir Ve bu kulun Allah yolunda Muhabbetullah'a ulaşması neyle mümkündür? Aynı zamanda nafile ibadetlerle mümkündür. Farzlar ve görevini yerine getirir. Nafile ibadetler yaptıkça Allah Teala'ya karşı yaklaşır. Yaklaştıkça da yaklaştıkça da muhabbetullah kendisini artar. Ve değerli kardeşlerim, bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki Allah bir kulunu beğendi, sevdiği zaman, ona muhabbet ettiği zaman Hz. Cebrail'e de ben filan kulumu sevdim diye bildirir. Ben onu sevdim, sen de sev diye bildirir. Hz. Cebrail de önce gökyüzünde bulunan tüm meleklere bildirir. Allah Teala filan kulu sevmiştir, siz de sevinin diye. Sonra da yeryüzündeki meleklere bildirir yeryüzündeki melekler de onu severler ve sonra da Allah Teala yeryüzündeki salih kullara da der ben bunu sevdim siz de sevin diye Dolayısıyla Allah'ın rahmetiyle muamele ettiği sevdiği kulunu salih kimseler de sever melekler de ona dua ederler ama eğer kötü bir kimse ise de hepsinin buğzu üzerine olur onun için Kur'an-ı Kerim'de buyurulmuştur ki innellezine amenu ve salihat iman edip salih amel işleyenler iyilik yapanlar secc alullahur rahmanu bu Allah onlar için gönüllerde sevgi uyandırır. Yani Allah Teala iman edip salih amel işleyen kimselere böylece rahmet etmiş olur. Salih kimselerin de Kendisini sevmesini sağlar. Peki şimdi Allah Teala sevdiğinde böyle muamele eder de Allah Teala kimleri sever? En önemli soru da budur. Bunun hangi çeşitler vardır? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala pek çok ayet kerimede hangi kulları sevdiğini bildirmiştir ki biz birkaç tanesini kısaca değinelim. Estaizu <Sessizlik> billah. Ellezine yunfigûne fisserrâi ve darrâ. Allah Teala gizli hallerde ve dar zamanda infak edenleri sever. Kimi sever? Gizli olarak ve darlıkta olduğu zaman Allah yolunda infakta bulunan kullarını sever. Velkazimine'l-gayza <gülüyor> başka öfkesini yenenleri sever. Sinirlendiği zaman sinirine hakim olan insanları Allah sever. Ve <gülüyor> anin-nas bir de insanları affedenlere vallahu yuhibbul muhsinin aynı zamanda işini iyi yapanları muhsinleri Allah Teala sever. Pek çok ayet-i kerime var ama biz metinlerini okumadan kısaca belamen aufa bi ahdi ikinci bir özel bir başka ayet-i kerimede ahde vefa gösterenleri sözünde duranları Allah Teala sever ve bir de takva olanları Kimleri? Sözünde duran, takva olanları. Yine Allah tevbe edenleri, temizliğe önem verenleri sever. Yine Allah sabredenleri, Allah yolunda mücadele edenleri sever. Yine Allah febime rahmetin <gülüyor> minallâhi lintelahüm. Sen Allah'ın sana rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer sen katı sert olsaydın diyor Peygamberimize Hepsi senin etrafından giderlerdi Bu ayet yeremede de buyurdu diyor ki Allah yumuşak huylu insanlara iyi davranan insanları sever Sonra işin istiğfarda bulunan ve işini istişareyle yapan kimseleri ve Allah'a tevekkül. Fa ısa azem teftevtevkil ar Allah. İnna Allah'a yohib bul mütevkelin. Allah kendisine güvenen, kendisine dayanan, kendisine tevekkül eden kulları sever. Hani bazı insanlar sağlamcidir. Dört dörtlü iş sağlam olacak. Hiçbir zaman işi tehlikeye, şüpheye bırakmamaya çalışır. Allah'a tevekkül. O hiç o hesapta, kitapta yoktur. ...hep sağlamcıdır. İşte Allah kimi severmiş... ...tevekkül edenleri, Allah'a güvenen... ...kimseleri. Başka... ...İnnallâhı yuhibbul muksidîn... ...Allah adaletle... ...davrananları sever. Yine başka ayet-i kerime de... ...buyuruyor ki... ...İnnallâhı yuhibbul lezîne yukatilûne fî sebilîh... ...Allah... ...kendi yolunda... ...tek yumruk, tek vücut olarak... ...birlik olarak... Ve kendi yolunda saf halinde savaşan kulları sever. Yani Allah yolunda mücadele edenleri sever ama bir de birlik içerisinde hareket edenleri sever. Kendi başına buyruk olanları değil. Ve değerli kardeşlerim peki Allah kimi sevmez sorusunu da cevaplayarak tamamlamaya çalışalım. Allah Teala kimi sevmez buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ Allah inanılanlara karşı savaşan azgınları sevmez. Müslüman topluluğun karşısında duran, onlara engel çıkarmaya çalışan, azgınlık yapan insanları Allah asla sevmez. İyi sevmedikleri bu. Sonra la fesed, yeryüzünde bozgunculuk yapan, ekini ve nesli tahrip eden kimseleri sevmez. Toplumu yok etmek için çalışan Kötülükle, ifsatla mücadele eden insanlara, ifsatla varlığını sürdüren insanları Allah sevmez. Çünkü bunlar bir topluma karşı kötülük yapma durumundadırlar. Allah bunları sevmez. Yine Allah faizi yok eder, faizcileri sevmez. Aynı zamanda inatçıları, Allah günahkarları sevmez. Yine Allah Teala Allah ve Resulüne itaat edenleri sevdiği gibi Allah ve Resulünden yüz çeviren onların değerlerini hiçe sayan insanları sevmez Allah. Yine Allah zalimler topluluğunu insanlara zulmedenleri sevmez. Yine Allah Teala böbürlenenleri, hainlik yapanları sevmez. Başka bir ayet-i kerimede de يَا بَنِي آدَمَ خُذُوَ زِيْنَتَكُمْ اِلَىٰ اَخِرِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Onun için elindeki nimeti iyi değerlendirmeyip israf edenleri de yerli yerine harcaması olmayanları da Allah Teala sevmez. Yine değerli kardeşlerim, Allah... İn Allah kibirli davranan, büyüklük taslayan, böbürlenen kimseleri sevmez. Yine Allah İnne Allah la yuhibbu'l ferihin, sevmez buyuruyor. Ve değerli kardeşlerim, tabii ki daha pek çok özellik var ama kısaca bunlarla kimleri sevmediğini ortaya çıkarmış olduk. Ve Allah Teala'nın kimi sevdiğini anlamanın yolu için Hasan Basri Hazretleri'nin sözü var. Diyor ki, eğer Allah'ın seni sevip sevmediğini, Allah katındaki değerini bilmek istiyorsan... ...seni istihdam ettiği, kullandığı alana bak. Eğer Allah seni hak yolunda kullanmış ise, onun davası uğruna mücadele ediyorsan iyi şeylerle uğraşıyorsan bil ki Allah seni seviyor. Yok eğer kötü bir toplumun kötü bir işin içerisindeysen Allah'ın rızasına uygun işleri yapmıyorsan Allah seni sevmiyor. Bu da bir şablon olarak karşımıza dünür değerli kardeşlerim. Tabii ki bu noktada önemli bir hadis-i herifiyle paylaşarak sohbetimizi kapatalım. Değerli kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e sahabenin birisi soruyor. Ya Resulallah diyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu soran kişiye de peygamberimiz cevap Kıyamet değil de sen ona ne hazırladın onu söyle diyor. Boşver kıyameti. Kıyamet nedir? Kıyamet senin öldüğün gün. Öldüğün an kıyametin koptu zaten. Sen ona ne hazırladın dediğinde... Sahabe ilkini Diyor ki Ya Resulallah ben öyle çok namaz kılıp çok oruç çok ibadet filan yapmış değilim. Ama olsa olsa yalnızca ben Allah ve Resulünü seviyorum. Tek şeyim bu dediğinde buyuruyor ki Peygamberimizde El mer'u ma'amen ehab kişi sevdiğiyle beraberdir. Eğer sen Allah ve Resulünü seviyorsan onlarla beraber olacaksın. tabii ki bu hadis-i şerif Peygamberimizin bu sözü o güne kadar sahabelerin duyduğu en büyük müjdeydi. Bununla büyük bir sevinç içerisinde sevince kaplanıyorlar. Neden? Allah Teala'nın kıyamet günü bu dünyada sevdiği insanla beraber olmasını büyük bir müjde olarak görüyorlar. En sevindirici müjde oluyor. Yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı da Ölüm meleği Hazreti Azrail ruhunu kabz etmeyi geldiğinde Hazreti İbrahim meleğe diyor ki sen diyor dostun dostluğunu öldürdüğünü gördün mü? Haz Azrail aleyhisselam da şaşırıyor. Bir peygamber var karşısında ruhunu kabz edecek. Kendisini böyle sorun kararsız kalıyor ki o anda Hazreti Allah yüce Rabbimiz Hazreti İbrahim'e vahiy ediyor. "Ya İbrahim" diyor. "Sevgilisine kavuşmak istemeyen sevgili gördün mü? Ölüm nedir? Sevgiliye kavuşmaktır." ve peygamberimiz bize Hazreti Davud'un Aleyhisselam'ın duasını hatırlatıyor diyor ki "Hazreti Davud hep şöyle dua ederdi. "Allah'ım ben seni sevmek ve seni sevmeyi ...bana kolaylaştıracak işler yapmak istiyorum. Seni sevmek ve seni sevmeyi kolaylaştıracak ve e, seni sevdirecek ameller işlemeyi bana lütfeyle ediyor Allahümme inni eselüke <gülüyor> hubbeke ve hubbe men yuhibbuke vel amelellezi yübelliguni hubbek İşte Hazreti Davud'un bu duasıyla da sohbetimizi kapatmış olalım.